Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz şimdiki zamanın rivayeti. Şimdiki zamanın rivayeti, konuşan kimsenin bir eylemi... ...şimdiki zamanda habersiz olarak ya da başkasından işitmiş gibi... Geçmiş zamanda, habersiz olarak ya da başkasından işitmiş gibi anlatma biçimidir. Örneğin, seviyormuşum fiilinin anlamını şöyle inceleyebiliriz. 1. Seviyormuşum. Seviyorum da haberim yok. Şimdiki zamanda haberi olmayış. Öyle diyorlar. Şimdiki zamanla ilgili rivayet. 2. Seviyormuşum. Seviyordum da haberim yokmuş. Geçmiş zamanda haberi olmayış. Öyle diyorlardı. Geçmiş zamanla ilgili rivayet. Örnek verecek olursak. Marmara'nın durgun suları üzerinde uyuyormuş gibi görünen adalar. Bizim tütünü beğenmiyor muymuş? O yıkık sütuna başını dayamış, pek sessiz, pek yavaş bir tavırla ağlıyormuş. Sivrihisar'dan Sivrihisar'dan geliyormuş. Yola çıkalı 15 gün oluyormuş. Şimdi yapacağımız konuşmayı, şimdiki zamanın rivayeti Ekin'in kullanım özelliklerine dikkat ederek dinleyelim. Tebrik Merhaba Duygu. Merhaba Nezi. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nezi, yurt dışından arkadaşın geliyormuş. Doğru mu? Evet. Mustafa geliyor. Niye geliyor? Bir arkadaşı evleniyormuş. Onun düğünü için geliyormuş. Ah çok sevindim. Düğün ne zamanmış? Tarih tam olarak belli değil. Ama iki hafta sonra olduğunu duydum. Bir de düğün için özel Zeybek ekibi geliyormuş. Ama Mustafa'nın kardeşi düğüne gelemiyormuş. O yüzden Mustafa biraz üzgün. Neden gelemiyormuş? İş yerinden izin vermemişler. Yazık. Tabii insan kardeşinin böyle bir gününde yanında olmasını ister. Haklısın tabii. Ama işleri sebebiyle gelemiyormuş. Mustafa anlayışla karşılayacaktır. Elbette. Fakat neden izin alamamış? İzin hakkını daha önceden kullandığı için galiba. Anladım. Neyse, hayırlısı olsun. Mustafa'yı tebrik ettiğimi söylersen memnun olurum. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Daha sonra görüşmek üzere. Tamam Duygu. Mustafa'ya iletirim. Görüşmek üzere. Şimdi de yaptığımız konuşmada, şimdiki zamanın rivayetinin kullanıldığı cümleleri tekrar edelim. Nezi yurt dışından arkadaşın geliyormuş. Doğru mu? Bir arkadaşı evleniyormuş. Onun düğünü için geliyormuş. Bir de düğün için özel zeybek ekibi geliyormuş. Mustafa'nın kardeşi düğüne gelemiyormuş. Neden gelemiyormuş? İşleri sebebiyle gelemiyormuş. Şimdi okuyacağımız metni, şimdiki zamanın rivayeti ekinin kullanım özelliklerine dikkat ederek dinleyiniz. Gece yarısına doğru evden sesler yükselmeye başlamış. Pencerenin camlarından parlak ve renkli ışıklar dışarı süzülüyormuş. Yavru kuş çok korkmuş. Hemen yuvasından uçup yakındaki ağacın dallarına konmuş ve evde neler olup bittiğini görmeye çalışmış. Odada tavana kadar yükselen bir çam ağacı varmış. Ağacın altına renk renk paketler, oyuncaklar konmuş. Çocuklar ağacın etrafında sevinçle koşuyormuş, oyunlar oynuyormuş. Sakakuşu yavrusu insanların gece yarısı neden bu kadar sevindiklerini anlayamamış. Çünkü yavru kuş daha o yaz yumurtadan çıkmış ve bu koca dünyaya dair Fazla bir şey bilmiyormuş. O gece insanlar ışıkları söndürüp yattıktan sonra çok geç uyuyabilmiş. Sabah yavru kuş dışarıda cırlak sesleriyle gürültü yapan serçelerin çığlıklarını duyup uyanmış. Yuvadan dışarı uçup şöyle seslenmiş onlara. Ne diye bağırıyorsunuz sabah sabah? Gece yarısı insanların gürültüsünden uyuyamadım, şimdi de ses rahat vermiyorsunuz. ''Neler oluyor?'' ''Ne mi oluyor?'' diye şaşırmış serçeler. ''Bugün yeni yılın ilk günü. Herkes neşe içinde. İnsanlar da biz de sevinçle karşılarız yeni gelen yılı.'' ''Yeni yıl mı?'' ''O da ne demek?'' ''Ah yazık, sen pek de küçükmüşsün.'' diye gülmüş serçeler. Yeni yılın ilk günü, yılın en güzel günüdür. Bugün... Artık güneş bize geri gelmeye başlar. Bugün takvimin ilk günüdür. Bugün 1 ocak. Ocak mı? O da ne oluyor? Peki takvim ne demek? Anlaşıldı diye dudak bükmüş serçeler. Demeksen yumurtadan çıkalı fazla bir zaman geçmemiş. Takvim bütün bir yılın düzenidir. Bir yıl aylardan oluşur. İlk ay ocaktır, yani yılın gagasının ucu. Sonra on tane, yani iki ayağın parmakları kadar ay gelir. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım. Ardından son ay olan Aralık. Ocak nasıl yılın gagasıysa, Aralık da işte yılın kuyruğunun sonudur. Anladın mı yavru kuş? Hayır doğrusunu isterseniz hiç de anlamadım diye iki yana doğru sallamış başını yavru kuş. Bütün söylediklerinizden aklımda kalanlar gaga, iki ayağın parmakları, kuyruk kelimeleri oldu. Diğerleri zor şeyler. Bana bak demiş yaşlı serçe. Şimdi sen biraz ormanda, kırlarda, tarlalarda uç bakalım. Ama gözlerini dört aç ve çevrene dikkatle bak. Çevrende olup bitenleri izle. Ayın bittiğini duyunca da geri gel. Bak ben de bu evde yaşıyorum. Yuvam işte çatının altındaki boşlukta. Ben sana bir sonraki ayın ne olduğunu anlatırım. Böylece sırayla hepsini öğrenirsin. Çok güzel fikir diye sevinmiş yavru kuş. Ben mutlaka geri geleceğim. Sonra da kanatlarına çırpmış ve uçuvermiş. Küçücük bir saka kuşuymuş yavru kuş. Daha yuva kuracak kadar büyümemiş. Saka kuşları tembel tembel dallarda tünemeyi hiç sevmezlermiş. O da bütün gün dallardan bahçe çitlerine, ev çatılarından çalılıklara neşeyle uçuyormuş. Akşam olduğunda da yavru kuş kendine ağaçlarda bir kovuk arıyormuş. Orada sabahlıyormuş. Tüylerini kendine yastık yapıyormuş. Kanatlarını da yorgan gibi üzerine çekip bir güzel uyuyormuş. Kış mevsiminin artık havaların iyice soğuk olduğu günlerden birinde şans yavru kuşun yüzüne gülü vermiş. Bir pencere pervazının altında boş bir serçe yuvası bulmuş. Yuva yumuşacık tüylerle döşenmiş. Yavru kuş hiç düşünmeden yuvaya yerleşmiş. Annesinin yuvasından uçalı biri ilk defa böyle sıcak ve sakin bir yuvada uyuyormuş. Bugünkü konumuz şimdiki zamanın rivayetiydi. Konumuzu tekrarlayacak olursak, şimdiki zamanın rivayeti, konuşan kimsenin bir eylemi, 1- Şimdiki zamanda habersiz olarak ya da başkasından işitmiş gibi, 2- Geçmiş zamanda habersiz olarak ya da başkasından işitmiş gibi anlatma biçimidir. Örneğin, seviyormuşum fiilinin anlamını şöyle inceleyebiliriz. 1- Seviyormuşum. Seviyorum da haberim yok. Şimdiki zamanda haberi olmayış. Öyle diyorlar. Şimdiki zamanla ilgili rivayet. İki, seviyormuşum. Seviyordum da haberim yokmuş. Geçmiş zamanda haberi olmayış. Öyle diyorlardı. Geçmiş zamanla ilgili rivayeti. Örnek verecek olursak. Marmara'nın durgun suları üzerinde uyuyormuş gibi görünen adalar. Bizim tütünü beğenmiyormuş. O yıkık sütuna başını dayamış, pek sessiz, pek yavaş bir tavırla ağlıyormuş. Sivri Hisardan geliyormuş. Yola çıkalı 15 gün oluyormuş. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.